Burçefem'in sevgili dinleyicileri, Hazreti Mevlana celaleddin Rumi'nin o mübarek kaleminden, o mübarek dudaklarından, ağzından, kafasından, kalbinden çıkan mesnevi kalplerdeki marazların şifası, dünyanın varına, yoğuna ehemmiyet vermekten ileri gelen hüzünlerin cilası, Kur'an-ı Kerim'in sahili ve batini apaçık manasıdır. Zaten bizzat kendisi Mesnevi için mazı Kur'an, Kur'anın özü diyor. Son devrin meşhur Mevlevi şeyhlerinden, efendim Mesnevi şarihlerinden merhum Tahirül Mevlevi Mesnevi şerhine mükemmel ve muazzam bir girişle başlıyor ve öyle canlı tablolar sunuyor ki insan bu ummana bir an önce dalmak için adeta sabırsızlanıyor. Yani Mesnevi'yi okumak için efendim böyle acele ediyor etmek lazım tabi. Oradan bir örnek verelim isterseniz. Efendim, Allah'ın farzlarını, Allah'ın emrettiği farzlarını yerine getir. Abit olursun. Yani ibadet eden demektir. Abit olursun. Hak Teala'nın verdiği kısmete razı ol, zahit olursun denilmiştir. Şu halde hakkın farzlarını tam manasıyla yerine getiren abit az çok her neyse mukadder olan yani ilahi kader tarafından takdir edilen kısmetine razı ol daha doğrusu kısmetine rıza gösterende zâhiddir. Zühdün esası yani zahitliğin esası gönül zenginliği ve kanaattir. Bu hazineye sahip olmayanlar zahit değildirler, aksine fasık mahrumdurlar, yani mahrum olan fasıklardır. Büyük zatlar bulamamak da kısmetten sayılır demişlerdir. Evet bu önemli bir söz, tabii ki büyüklerin sözü büyük olur, anlamda olur. Bir daha tekrarlayalım isterseniz, bulamamak da kısmetten sayılır. Evet, ne diyor şair? Bulmaz, yemezdir ekseri erbabı ı iffetin, Gördük zamanenin nice perhiz ikarını. Evet, bu ümmetin kiballarından, İslam büyüklerinden, Büyük mutasavvıflardan, şakik Belhi hazretleri, Meşhur İbrahim Ethem tarafından Eli öpülmüş bir zat idi sevgili dinleyiciler. Hazret bir defasında Bağdat halifesinin huzuruna çıkarılmış ve o halifenin şu sorusuna muhatap olmuştu. Şakîk zahit sen misin? O da Şakîk benim ama zahit sensin cevabını vermişti. Halife tekrar bu kadar depdebe, bu kadar ihtişam içinde ben nasıl zahit olurum diye sorunca Şakîk eli hazretleri bakınız ee, nasıl cevap veriyor. Daha doğrusu bakınız şu veciz cümleyi nasıl söylüyor. Diyor ki Cenabı Hak dünya metağı için yani dünyanın malı mülkü efendim dünyanın zevkleri için kaliil yani az diyor. Az sözünü söylüyor. Cenabı Hak bunu böyle belirtiyor. Sen o kalile, yani aza kanaat etmişsin. Zahid ise Haza kanaat eden kimseye denir deyince halife ağlamaya başlıyor. şakıyık İbelhi Belhi ile İbrahim Ethem bir gün buluşuyorlar. Şakıyık ne yapıyorsunuz diye soruyor. İbrahim Ethem bulursak şükrediyoruz, bulmazsak sabrediyoruz diyor. Bunun üzerine Şakıyık hani şu tarihe geçen meşhur sözünü söylüyor diyor ki, Horasan'ın köpekleri de öyle yapıyorlar deyince İbrahim Ethem siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Şakıykı Belhi Hazretleri bulursak dağıtıyoruz. Bulmazsak şükrediyoruz cevabını verince İbrahim Ethem üstatsın üstatsın diye Şakıykı Belhi Hazretleri'nin elini öpüyor. Dursun Gürlek'le tarih musabeleri devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Hazreti Mevlana Mesnevi'nin bir yerinde batıri ilimlerin zahiri ilimlerden, tabii ki daha üstün olduğunu, insanın iç dünyasını aydınlatan nurların yanında, efendim dış alemine yansıyan parıltıların fazla bir anlam ifade etmediğini dile getiriyor. Hüsamettin Çelebi gibi kamil mürşitlerin huzurunda diz çökmenin, onların talimlerine ve telkinlerine göre hareket etmenin lüzumunu ortaya koyuyor. Ha bu Hüsamettin Çelebi'yi de unutmayalım. Hz. Mevlana'nın en yakınlarından ve Mesnevi'yi bizzat yazan önemli bir şahsiyettir. Çelebi Hazretleri Mesnevi gibi böyle kıymetli bir esere onu yazmak suretiyle en büyük hizmeti yapıyor. Evet, kitaplardaki bilgilere ilmi sütur, yani satıllar halinde kendini gösteren ilim, kamil bir mürşidin gönül dünyasını galeyana getiren manevi ilimlere ise, değerli dinleyiciler, ilmi sudur, yani kalplerdeki tezahür eden ilim denir, kalplerde kendini gösteren İlmi sutur, ilmi sudur, sütur satırlar demek, sudur sadırlar yani göğüsler demektir. Evet, ilmi sutur mu önemli, ilmi sudur mu? Elbette ki kalplerdeki ilim daha önemlidir. Hiç şüphe yok ki, asıl ilim, az önce de ifade ettiğim gibi batınî ilimdir. Bu da kitabı natık yani canlı kitap diye isimlendirilen, kamil mürşidin kalbine zerk edilen, maneviyat şualarıdır. Eh, durum böyle olunca, ilmin asıl kaynağını satırlar değil, sadırlar teşkil ediyor efendim. Nitekim eski büyük zatlar, Allame-i Cihan bile olsan bir mürşidi kamilin önünde diz çök demişlerdir. Evet, diz çökmek, yeri geldiği zaman, bir kahramanlık olarak kendini gösterir. Acizlik gibi, esirlik gibi görünürse de aslında kahramanlıktır. Evet, ne diyor Yahya Kemal? Muhtacisen füyuzuna eslaf pendinin diz çök şimdi şimdi emiri efendinin. Evet, kitap meraklarını, ilim aşıklarını Ali emirinin önünde diz çökmeye davet ediyor. Evet, allame-i cihan bile olsan bir mürşidi kabilin önünde diz çök. Zaten diz çökmek, secdeye varmak, icabında tazim maksadıyla eğilmek insanın büyüklüğünü, yüceliğini, asaletini, necabetini gösterir efendim. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Evet, her asrın Mevlana'sı, her devrin Muhyiddini Arabisi vardır. Bütün mesele değerli dinleyiciler gökyüzündeki kandillere nazire yaparcasına yeryüzünü aydınlatan o yıldızları arayıp bulmaktan bu uğurda aşk ve şevk göstermekten yardan ve serden geçmekten ibarettir. Serden geçebilenler efendim sırrı bulamazlar. Dünya arzularından da tabii ki vazgeçemezler. Evet. Kim ki bu yıldızlardan herhangi birinin ışığıyla aydınlanma şerefine erer, hiç şüphesiz o kimse erenlerin defterine kaydedilir. İlmi satırlardan ziyade sadırlarda okumaya başlar. Öyleyse satırlardan çok sadırlarla meşgul olan büyük alimlerin, efendim, büyük mürşitlerin kimler olduklarını tanıma konusunda biraz gayret gösterirsek biz de isabetli bir iş yapmış oluruz. Madem ki söz Mesnevi'den açıldı, onu en güzel şekilde günümüzün insanlarına açıklayan, şerh eden, bundan dolayı da Şarihül Mesnevi denilen Tahirül Mevlevi'nin bir anekdotunu daha nakledelim. Evet, Tahirül Mevlevi'yi namı diğer Tahir Olgun'un anlattığına göre, değerli dinleyiciler, hükümdarın biri, Üzerine sineklerin konup kalkmasından son derece rahatsız olur. Sinek de hakikaten insanı rahatsız ediyor ama herhalde onun da bir sırrı var. Yani sadece rahatsızlık vermiyor, belki onun başka bir hikmeti de vardır. Evet, işte hükümdar üzerine böyle sinekler bol miktarda konunca rahatsız olmaya başlamış. Efendim, karşısında yelpaze sallamaya devam eden Nedim'ine, yani hizmetçisine, Allah acaba sinekleri niçin yarattı diye soruyor. Nedim'in verdiği cevap çok enteresan. Belki de asıl hükümdarın e, kendisi olduğunu gösteriyor. Ne diyor Nedim? Bakınız, zalimlerin ve cebbarların yani diktatörlerin aslında ne kadar aciz olduklarını göstermek için. Evet, zalim ne kadar acizdir ki bir sineğin bile verdiği zararı def edemiyor. Hazreti İbrahim zamanında meydana gelen o tarihi olayı hatırlayınız. İşte Nemrud'un bir sineğe nasıl mağlup olduğunu görünüz. Ne diyor büyük şairimiz Yunus Emre büyük mutasavvuf şairimiz. Evet bir sinek bir kartalı yere vurdu diyor. Evet ben de gördüm tozunu diye ilave ediyor. Allah'a dayanan şey maddeten küçük de olsa efendim e, diğer büyük gibi görünen ceberutları mağlup etmesini bilir. Evet, Nedim öyle diyor padişah hüküdarar. Yani Allah bu sinekleri acaba niye yarattı sualine karşı tekrarlayalım. Zalimlerin meşebballerin aslında ne kadar aciz olduklarını göstermek için yarattı diyor. Evet, bu dünya sarayına nice firavunlar, nice nemrutlar geldi ki, Cenab-ı Hak tabi onların kimini suda boğdu, kimini de bir sineye musallat ederek öldürdü. Merhum Profesör Doktor Süheyl Ünver Hoca'nın, sevgili dinleyiciler, en önemli özelliklerinden biri de Sık sık not tutmak, iyi, güzel ve faydalı bulduğu her şeyi kaydetmektir. Hoca bu güzel hasletinden dolayı e, gerçekten de bize büyük eserler kazandırdığı, çevresinde bulunanların da böyle olmalarını isterdi merhum, yani not tutmalarını isterdi. Eli, kaleme, kağıda gitmeyenlerden doğrusunu söylemek gerekirse pek hoşlanmazdı. Onun hayat boyu tuttuğu notlar bugün önümüzde bir hazine gibi duruyor. Zaman zaman bu hazinenin kapısını aralamaktan kendimizi alamıyoruz. Geçen gün Hz. Mevlana hakkında yazılan yazıları şöyle bir gözden geçirirken, merhum hocamızın bu konuyla alakalı tuttuğu notlara rastladım. Bunu Bu notları, bu güzel cümleleri Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden ilhamını alan bu kelamı kibalları sizlerle paylaşmak istedim. İşte o cennet bahçesinden bir demet gül olan bu sözleri size naklediyorum. Şöyle dinliyor, sevmek ve acımak insanlığın özelliğidir, vasfıdır. Hiddet ve şehvet ise hayvanlara mahsus iki özelliktir. Sevmek, acımak insani, hiddet ve şehvet ise hayvanidir. Evet, içinden gelmeyenlere dışarıdan verilen nasihatın faydası yoktur. Onlar kuru bir emektir, bu da tecrübeyle sabittir. Hırslı olanlar, olmayanlara oranla daha az yaşarlar. Ha, demek ki hırs ömründe kısa olduğunu gösteriyor bu fani hayat suyundan fazlaca alıp yeşeren dallar çabuk sararıp solar. Deniz kenarını ev yapan çok dalga görür. Varlık davasına kalkışan kimseye de mihnet ve beladan çok zehir tattırılır. Evet bu da çok anlamlı bir söz. Diğer bir kelamı kibar ise şöyle. Sahit ne yapayım diye ah eder arif hakkın ne yapacağını gözler. Çok güzel. Kamil insan yani olgun kimse olmak istersen şu 4 mahlukun huyunu üzerinden at. Çok enteresan neymiş bakalım. Kamil insan olmak isteyen kimse şu 4 yaratığın huyunu üzerinden atması gerekiyormuş. 1. tavus kuşu gibi azametli yürüme, kibirli dolaşma tavus kuşu gibi. 2. Horoz gibi şehvete düşkün olma, 3 karga gibi hainlik yapma, 4 ördek gibi hırs gösterme. Ahmedi İsfen diyarı böyle buyurmuş. Çok da güzel söylemiş. Bu aktarlar pazarında başı boş dolaşıp durma, öyle bir kimsenin dükkanında otur ki onun dükkanında şeker bulunsun. Şeker gibi insanların dükkanında bulunursanız, tabi siz de şeker gibi olursunuz. Yoksa teker gibi yuvarlanır gidersiniz. Evet, duygulu erkek kadına meclup ve maluptur. Böyle bir söz var. Kadına meclup ve malup olmak, tabi böyle tefsir edilmesi, izah edilmesi gereken bir konu. Tabi bunun müsbet yönleri de var, menfi yönleri de. Duygulu erkeğin başına böyle menfi olaylar da gelebilir. Müsbette bunun izahını artık siz sevgili dinleyicilere bırakıyorum. Evet, diğer bir söz şöyle. Gönlün uykuda olması ölümdür. Demek ki kalbimiz uyuyorsa, gönlümüz uyuyorsa ölüm gelmiş demektir. Balık olduğunu iddia eden binlerce yılan vardır ki, şekilleri hakikaten balık fakat içerileri yılandır. Asıl büyük israf, ömrün boş yere harcanmasıdır. Çünkü bir saatlik ömür, yüz bin dinarla geri çevrilemez. Aczine bakma, isteğine bak. Efendim, son olarak nakledeceğim bir kelamı kibar ise şöyle. Avamın orucu, yemeği ve içmeyi terk etmektir. Havasın orucu, aza ve cevahiri, yani organlarımızı, Vücutun organlarını, uzuvlarını hıfz eylemek, muhafaza eylemektir. Mesela dili yalandan. Öyle diyor Sadi şey Sadi Shirazi Hazretleri. Sen ki misvakla ağzını, dişlerini temizlersin ama gıybet ederek o ağzını tekrar kirletirsin. Böyle yapmak lazım. Demek efendim avamın orucu, yemeği ve içmeyi terk etmektir. Havasın oruşa, ağza ve cevahiri hıfz eylemektir. Havasül havasın yani haslar hasının orucu ise Allah'tan başka her şeyi terk etmektir. Efendim bir başka tarih müsahebesinde buluşmak üzere hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.